ايه لن ده هويلام Tuz tabağa bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 49 Eylül 2012 başladı. Hoş geldiniz. <gülüyor> hayat içinde riskli içerik bel musta İstemezsek de koymazsak olur mu? İstemediğimiz diye. Ya zaten başarısız olursa büyük ihtimalle inmem ben. <gülüyor> tamam iyi o zaman. Nasıl başarılı ineriyi göre <gülüyor> <Güzel>. şey yapıyorsa. <gülüyor> Kriterleri ne dedin? Evet. Güzel. Ha? Ona göre konuşayım yani başarılı olsun diye. Tabii. Tamam, şu anda teşekkür ederim. Tamam, bir sus. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Merhaba değerli dinleyenler. Yine yeniden bir yüz yüze görüşmelerden tekrar sevgiler, saygılar. Ve bu kez yine bir başka konuğumuz var. Kimdir? <gülüyor> Siteden, sitede mebirgün.com'dan üye. Daha öncesinde yüz yüze görüşmelerde Cengaber Kullanıcı adlı arkadaşla görüşmüştük. Almanya'dan katılmıştı, gelmişti Ankara'ya. Kendisiyle buluşmuş ve muhabbet etmiştik ama kayıt edememiştik. O o gün hazırlıksızdım. Ben bilgisayarı götürememiştim. Dolayısıyla ben tek taraflı monolog olarak anlattım ama bu sefer riska kullanıcı adlı Hacer, uçmak hanımefendi ile birlikteyiz. İlginç bir soyadı. Hani diyeceksiniz ki yüklem yani nasıl böyle bir saniye? Eylem aa, nasıl oluyor falan ilk ilk tanıştığımızda ben daha bir şey demeden Kendisi açıklama gereği duyduk ki şu anda da öyle yaptı hemen hata geçti. Oysa şey hani kendisi de o zamanlar birkaç seneye evvel 4-5 sene evvel oldu değil mi biz tanışalı? 2007 idi muhtemelen sitenin ilk, ilk ilk açıldığı dönemde. İşte Yunus Emre'nin bir dörtlüğünden bahsetmişti kendisi. Kişi bile söz demini demeye sözün kemini bu cihan cehennemini sekiz uçmak ede bir söz Diyor Yunus Emre. Aa, oradaki uçmak işte Hacer Uçmak'ın soy ismindeki uçmak. Yani cennet anlamına geliyormuş. Öyle demişti. Ve şimdi aferin der gibi böyle el hareketi yaptı bana karşımda. <gülüyor> Güzel. Şimdi kendisi e, gerçi ben tek tarafa aa, evet ona bakıp bakıp anlatıyorum. ben yani Cengaver'de hani bilgisayarı götürmemiştim yoktu işte kayıt olanımız. Evde gelip ben daha sonra bir özet geçtim. Ama şimdi o karşımda risk ama buna rağmen ya ben konuşmayı seviyorum galiba. Ona uzatmıyorum da kendim onun yüzüne bakarak anlatıyorum yüz yüze görüşmeler. <gülüyor> Şimdi a, Priska aynı zamanda ben askere gittince siteyle ilgilenen arkadaş sağ olsun böyle yardımlarını esirgememişti. Şimdi evet yani biraz da o konuşsun bakalım. Kendinizi tanıtmak ister misiniz? Bir, bir doktorsunuz biliyoruz. Bir doktorlukla ilgili çok sayıda anınız var biliyoruz. Ama şey diyor. Ben diyor şimdi bunları anlatırsam yeni doktora olacak arkadaşlar ne sık kırılır ya anlatmayın ben diyor. İyi anılarınızdan bir şeyler anlatın diyoruz da biraz böyle zor bulurum ben diyor iyi bir abi tarafını falan ama bakalım zorlayacağız şansımızı. Ha bu arada etraftan araba sesleri vızır vızır gelip geçiyor. Şeydeyiz neredeyiz bir aa, restorandayız yemek sonrası bir kayıt yapalım dedin. Evet öncelikle hoş geldiniz Priska. Hoş bulduk bir son bir yıldır e, doktorsunuz bildiğim kadarıyla bugün telefonda görüştüğümüzde sizinle şey dediniz işte bakanlıktan diplomamı alacağım diye e, söylediniz vermiyorlar mı zorunlu görevi yapmak gerekiyormuş evet, e, zorunlu üç... göreviniz bitti ha, 2010 mezundayım Burdur'da atanmıştım 500 gün oluyor oranın mecbur hizmet süresi ondan sonra diplomayı almayı hak ediyoruz bugün onun için başvuru yaptım, artık diplomalı bir doktorum <gülüyor> aa, güzel güzel şimdi aa, diplomayı alınca ne yapabileceksiniz yani ne olacak ne olacak özelde çalışabilirim bir şekildekim o da olabilirim devlette de geç istifa ettiğim için devlette çalışmıyorum. 6 ay sonra atan hakkım var ama özelde çalışabilirim istediğim yerde istediğim zaman çalışabilirim ya da oturabilirim evde o da var aa, aa, evet. yok şu, şu anda. <gülüyor> girdiğim kadarıyla şeyler karıştırıyorsunuz tıpta uzmanlık sınavı falan herhalde böyle uzman Doktor olma yolunda bir mücadeleye girişmiş bulunuyorsunuz galiba evet. Çünkü acildeki insanlar pratisyenleri görünce uzman yok mu? <gülüyor> uzman yok mu Söyleme, söylemlerinden bıktığım için <gülüyor> uzman olayım dedim. Hani... Nasıl yani şey mi? A, hastalar pratisyen doktor için diye almıyorlar mı? Nedir? Hayır kesinlikle müsün sen en hani altı yıl okumuştun ama onlar, onlara göre uzman daha çok bilir şey bilmez pratisyen bilmez onca sen ilgilenirsin e, semptomlarını sen azaltırsın şey yaparsın onlar uzmana ille de bir görülmek isterler. <gülüyor> ...senin vasıtasında mecburen, aciden çağıracaksın ya yani Biraz da erken de çağırmak sonrasında, yani acil diye çağırdığın için uzman mecburen geliyor. O yüzden bizi kullanırlardı. Ben de durumuna rahatsız olduğum için uzman olayım dedim. Ha, uzman olayım? Pratisyenler beni çağırsın evet. diyorsun <gülüyor> Kesinlikle. Şimdi şey hani bir de hani bayan oluşunuz dolayısıyla karıştırılıyor olmanız da muhtemel hani hemşire hanım diyenler oluyordur. Hani bir de gerçi yeni mezunsunuz henüz e, gençsiniz pek bir de yapı itibariyle minyon tipli olduğunuzdan belki de şey mi hemşire hanım ya da böyle biraz hani daha çok hemşire benzetmesi yapılıyor mu? Daha çok hemşire değil de stajyer olarak. Aa <gülüyor> da güzel. Hemşire bile değil diyor. <gülüyor> Doktor gelsin o baksın, havasında olanlar var ama mecburen kabulleniyorlar. Yapacak bir şey yok yani tek doktorla. <gülüyor> Onlara ne ant veriyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ilacı herhalde mezun olmamış bir kişi yazmadığına göre. Beğenmiyorsan başka doktora gidebilirsin teyze, amca deyip geçiyorum yani. <gülüyor> bir doktor arkadaş anlatmıştı, demişti ki işte bir bayan e, doktor ama biraz kaprisli böyle kendini hafif beğenen bir tip falan. İşte adam gelmiş bir şey soracak, aa hemşire hanım demiş. O da kızmış, ben hemşire hanım değilim diye. Adam da şaşırmış tabi böyle ce beklenmedik cevap karşısında. Peki doktor bey demiş, o da daha yeter, kızmış. Ben doktor bey de değilim demiş, adam susmuş bir şey diyememiş mecburen. Sizde de öyle hastalar çünkü hani biraz daha böyle ezik oluyor doktorlar karşısında bilmiyorum öyle mi? Ya da sizin karşılıklıklarınız öyle değil mi? Çünkü böyle biraz surat yaptınız. <gülüyor> yani çok masum insanlar var zaten onları kendin biliyorsun ama... ...o kadar çok şey bilgiç insanlar var ki yani. Bilmediği halde bilgiç taslayanlar vardır ya öyle tipler gelir öyle tipler karşısında sen ezik bir şey yapıyorsun yani ee, acaba bilmiyor musun hava havasına bile girebiliyorsun internette ben böyle yaptıydım böyle oluyormuş doktor hanım diyenler var yani bu ilacın yan etkisi şöyle sen onu biliyor musun çocuğuma dokunur mu diye gelen tipler var yani o bakımdan kesinlikle de hissetmiyorlar yani çok az kişi var öyle ezik hisseden, eski gibi değil ya Aa. Aa, e, halbuki özelde de değildiniz hani özelde çalışıyor olsaydınız belki derdik çünkü orada hani paralı insanlar falan ama. Nedir yani devlet sektöründesiniz buna rağmen öyle diyorsunuz ha? hele o öğretmen yani öğretmen yani, kardeşim de öğretmen ama öğretmen ve hemşire kesimi biraz daha acık biliyorlar çok bilgiçlik tasladılar mı sinir oluyorum onlara ya kesimi, <gülüyor> kesin sinir oluyorum ya şey <gülüyor> diyorum, Hı, ağır oldu ama sanki sanki siz altı sene okudunuz falan. <gülüyor> <gülüyor> yok ya yine de hani şey yapmak lazım hani hoş görmek lazım hani e, e, görüyorsun ki şey yapmıyorsun yani mecbur onun... işte o orası önemli bir nokta mecburen değil de içten böyle hani e, hoş görmek lazım yani. Ya ama onlar da bize <gülüyor> biraz hoş görmesi gerekmiyor ona Yani Ne O onların ölçüsüzlüğü. İşte yani. si, hani siz zaten iyi bir konumda olduğunuz için mütevazi davranmanız çok daha iyi olur. Yakışır yani. yani o anlamda müsamahakâr olmak lazım. böyle gülüp geçmek lazım belki. Çok da sallamamak lazım. Bilemiyorum. Ya bilmem onun orasını da. <gülüyor> hani yani normal halka zaten bir şey bile demiyorum onlar hani Saygısızlığı en çok ben okuyan kesimden okuyan kesimden ben yani üniversite eğitimi almış birisinden görüyorum saygısızlığı. Bir teyze ya da bir yaşlı bir teyze yaşlanmış o kadar saygısızlık davranmıyor. bu. O öğretmendir. Ya da okuyan bir kesimler gelip saygısızlık yapan Ama bize. onlar da ilk dönemlerinde henüz okuyordur ya da henüz gençlik çağlardır. O yani aldığı eğitimin kalitesinin farkında değil. Ona uygun hareket etmediği için öyle. İlerleyen yıllarda hani daha orta yaş, daha şeye baktığımız zaman yüksek eğitim görmüş insanların kalitesi açıkça fark ediliyor. Bilmiyorum. Onların Şöyle bir şey var mesela eskiden kalma bir şey mi bilmiyorum ama şey yapıyorlar mesela doktor hata yapıp benim hastamı öldürdü. İzlenim var artık. Bu toplumda böyle bir şey var. Kimse e, kimsenin hastasını öldürmez yani bile, bile yani tanımadığı bir kimse yani elinden geleni yapar ya. Sen onu ailenin bırakıp doktor olmuşsun onun için mücadele ediyorsun. Onlarda da o şey var. Şikayet etme çabası. Bu doktor yanlış yaptı bile bile benim hastama zarar gelecek. Böyle açın arama taraftarlar. Yani biz de insanı zaten yapabiliriz. Ben yapmam demiyorum. Kesinlikle yapmam demiyorum ama Eline geldiğince zaten dikkat ediyorsun ama onlara göre doktor bile bile hastasını öldürüyor. Medyanın da etkisi var bunun büyük ihtimalle. Hı. Ondan dolayıdır. Haberler çıkıyor durmadan. Doktor hatasından dolayı diye. Aslında hastasını ölsününü istemez. Onun için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Hiçbir doktor hani. Belki yüzde bir kesinlik var. O da yorgunluğuna kayıp hata yapmıştır yani. Hı. Kimse kimsenin is istemeyerek olmuştur mesela. Medyada şu ıı, nakiller vardı ya. Dört el kol, ıı, naklinin olduğu vaka. Bilmem ben. Bilmiyorsunuz herhalde dinleyenler bilir yüz nakli gerçekleştirdi Akdenizluk'takiler Hacettepe'de bu dört eksemite yani kol bacak naklini gerçekleşti Akdeniz'i kıskandı doktorlar bile bile yaptı ama hastayı öldürdü öyle şey yaptı o öyle değil o hasta genç olduğu için onun hepsini kaldıracağını düşündüğü için yaptılar içinde olmadığı için bunları bilmiyorlar yani, yani. Atıp duruyor medya diyorsunuz yani bilmeden. Yani, nakil yaptığı hasta gerçekten genç birisiydi ve şeyi kaldırabilirdi o ameliyatı kaldırabilecek bir, birisiydi. Yani sürekli ameliyat ameliyat olacağını bir seferde kaldırabilirdi izlenimi yaptı ama hasta öldü bu yani, olabilecek bir şey ki bunu medya yanlış aksettirdi yani. Yok zaten hani medyanın da zaten yaptığı iyi şeyler çok az. Hı. Daha önceden ben eskisini hatırlarım yıllar evvelini. televizyonda ne görsek haberlerde ne görsek inanırdık. Doğru zannederdik. Halbuki yalan üstüne yalan. Katıyorlar adamlar böyle bir sürü şey işlerine geldiği gibi dolduruyorlar. Ben küçükken mesela şu anda çok çok ulvi, yüce bildiğim kavramları kötü bir şeymiş gibi sunarlardı. Tabii onlar ne gösteriyorsa doğru bellerdik. Allah'tan yani diyorum işte bu internet olsun ya da farklı yayın organları bir şekilde çoğaldı da en azından hani farklı sesler çıkabiliyor ortaya orası evet biraz daha iyi ama gene de gene de hala ilerleme yok yani. Yo var var. Ya yani en azından farklılık anlamında var ama şey olarak baktığınız zaman bunun da kötü tarafta kötü şekliyle kullanılması da mümkün. Çünkü hani mesela bir bıçak isterseniz yemek için de kullanırsınız, kalkıp insanlara zarar vermek için de kullanabilirsiniz. O yüzden hani internet bir nimet ama onu çok kötü amaçlarla kullananlar da var. Ama ee, nedir? Sırf onlar kötü kullanamasın diye interneti düşman olmak onu kullandırmamak ya da yasaklama koşu olmaz. Evet neyse biraz farklı bir mevzuya daldık. Şimdi o zaman biraz meybirgin.com'dan bahsedelim. Sizi ne çekmişti meybirgin.com'dan nasıl iyi oldunuz hatırlıyor musunuz? Nasıl iyi oldum hatırlamıyorum bile de. Ha, tamam, tamam Hatırladım tamam ya. Martin Hicks'in Peygamber Efendimiz'in hayatıyla ilgili. Benim ilk o dikkatimi çekmişti. Martin Hicks'in kitabını arıyorum. Sesli yayını vardı. Direkt bir gün çıktı. Dedim baktım dinledim. Gerçekten de çok güzel anlatmış. Mustafa <gülüyor> yani Ben okuyucu değil daha çok dinleyiciyim de. Ha, doğru öyle bir şey. Gönlün de var senin. İşte ara ara mesajlarında görüyoruz. Ben okuma sevmem. Okumaktan nefret ederim. Yok işte. O, nedir yani olayın senin? Niçin okumuyorsunuz? <gülüyor> hey, Aa, Friska, Buyurun. Ya zaten kitaplarımız çok fazla, bir de no normal hayatta okumak sıkıcı geliyor. <gülüyor> en iyisi, bir yeri görelim daha şey, kolay geliyor, bir, burada biraz hazıra kaçma oluyor ama olsun. Çok detay istemiyorum, yüzeysel de olsa yetiyor bana zaten diyorsun, o mu? Yüze Yüzey mi? Ee, bilmiyorum ya. Hani şey çünkü her şeyin seslendirilmişini bulmak kolay değil. Hani ha. daha çok böyle popüler şeyler olur belki, tamam belki. Yeni yeni çalışmalar var o anlamda çok güzel Hı. ama e, genel olarak bir değerlendirme yaptığımızda daha çok böyle e, popüler ünlü e, şeyler sesli halde karşımıza çıkıyor. O anlamda mesela kitap e, daha derinde kalıyor gibi. Evet. Evet. O, o yönüyle yoksa hani siz yüzeyselsiniz ha. falan demiyorum yani. <gülüyor> anlamadım ya, <gülüyor> zaten hani yüzeye bilgi, zaten bir, kısa bir bilgi yet öğrensen yeter yani. Bilim, yani, yani her şeyi o... bilmek zorunda değiliz yani ha. yani insanın her aklında şeyden... bir, şey, ha, bir şeye kadar alır yani belli bir şeylerden belli bir miktarda bilsek yeter geç hiç bilmemek e, e, her şeyden az bilmek daha kötü hiç bilmemek şeyden ama ne yapalım? Yok ya şey demişler aaa şu kamyon geçsin de sonrasında <gülüyor> her şeyden bir şey bir şeyden her şey bilin diye mesela siz hani doktor olduğunuz için oradan e, çok şeyi biliyorsunuz ama diğer şeylerden birer şey Öğreneyim diyorsunuz kendimi donatayım en azından daha güzel tabi tabi yani hani her şeye böyle dört elle sarılmaya kalktığınız zaman Hiçbir şeyi başaramıyorsunuz ortada kalıyorsunuz ee, şundan biraz şundan biraz ama bir şeyden hiçbir şey yok O yüzden bir şeyden her şey diğer şeylerden birer şey o da güzel yani güzel <gülüyor> Allah Allah yani sizi savunur gibi olduğunuz var <gülüyor> evet. Mevirinkom'la öyle tanıştınız. Ee, bir de şey Parmadikan dergisi vardı, hı. onun sitesi var. O ben ondan sonra üye olmuştunuz diye biliyorum ben ama. Öyle, öyle mi oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Allah hatırlamıyorum. Aa, <gülüyor> tamam. Oradan, dedik, oradan oradan oradan siteye geldim ama üye olmamıştım. olmamıştım. Onları ha, görünce falan. Evet. Hakikaten öyle olmuştu. Ben zaten hani... Yani orayı gördükten sonra araştırdım ama o zaman niye peygamber efendimizin hayatını araştırayalım ya bir yerde daha çıktı bence, hmm. hatırlamıyorum bak Onu yaşlandım galiba unutkanlık başlamış. E şimdi geriye dönüp baktığınızda işte son bir iki yıldır neyse henüz yeni çiçeği burnunda bir doktor olarak birkaç tane böyle eğlencelik ama böyle kötü istemiyoruz böyle biraz böyle içimizi açacak keyiflendirecek şeyler varsa onu alabiliriz yani. Hastanede hastalara ne kadar eğlenceli... ...hasta olmak ne kadar eğlencelidir bilmiyorum ama. Hoş tablolar sunan durumlar varsa? Ya bilmiyorum ya böyle hoş tablolar değil de hani insanların Allah razı olsun demesi benim çok hoşuma gidiyor. Ama o benim çok mutlu ediyor ama bir küçük bir laf da o o, üzüyor, o da var. Yani her ne kadar şikayetçi olsam da pişman değilim yani gene, dünyaya gelsem gene seçerdim herhalde. Siz de küçükken doktor olma hayali kurar mıydınız? ...kuturardım kesinlikle. 5 yaşımdan beri hatta... üniversite ilk yılımda tıp fakültesi gelmedi. Bir yıl daha bekledim. Onu kazanmak, o, onu kazanmak ilk için... İlk yıl halbuki başka bir bölüme yerleşebilirdiniz evet, o anda. Ailem çok istedi öğretmen olayım, matematik öğretmen olayım diye. Ben de dedim yetenek yok, ben konuşamam. Ko sosyal fobim var. <gülüyor> Çocukları öğretemem dedim, olmadım. Allah Hiç de öyle durmuyorsunuz ya. <gülüyor> Gerçekten sosyal fobim var, Konuşama, böyle konuştuğuma bakmayın. Yani... Özel şeylerde böyle aktarırken konuşacağım ama böyle şey yaparken Asla ile muhabbet ederken o sorun olmuyor o sırada gergin olmuyoruz ama böyle Röportaj yaparken şu anda ama, heyecanlıyım. <gülüyor> Onu da belli edeyim. <gülüyor> <değil mi? gülüyor> yazık, yazık. <gülüyor> evet. Aa, ve e, toparlamak babında bir şeyler ya da şunları şunları e, konuşsak iyi olur dediğiniz bir şeyler varsa anladım. Yoksa bitirelim yavaş yavaş. Bitirelim, yeter. <gülüyor> <gülüyor> Bak, seçebilirler, yani, sormak isteyen birileri vardır. Belki doktor olmak istiyorlarsa pişman olmazlar ya. Biraz zor ama olsun. Güzel. Aa, zaten... Çok e... Kesinlikle çok zor yani. Sevmeyen bir insan kesinlikle yapamaz. Yani, geceni, gü gündüzünü veriyorsun. Her şeyinle fedakarlık ediyorsun. Ama güzel, tatmini güzel. Maddi anlamda da iyidir herhalde. Çünkü doktorların aldığı maaş olarak baktığınızda diğer öğretmene oranla ya da diğer memurlara oranla daha iyidir herhalde değil mi? Onun hakkında yorum yapmasam bence hani şey nankörlük gibi olacak ama bence çok iyi, iyi değil yani. Ha. Açın biraz ee, Nasıl açayım mesela? Hani burada rakam vermek biraz tuhaf olacak Hayır, ama. Yani, bu rakam değil de e, mesela... <gülüyor> Onca nöbet yazıyorsun, on beş, on altı nöbet. Şey yapıyorsun, altı yıl okumuşsun. Hani bir polisle aldığın maaşla aynı yani fazlası yok. Kesinlikle yok yani. Bu sizin için mi yoksa hani e, uzman doktorlar da aynı durumda değildir aynı herhalde? Mı? Aynı ya medya hani medya ilk başta aile hekimlerine gene on milyar alıyoruz. Bakanlığında şey öyle değil yani hiçbir araştırsalar hiç kesinlikle öyle değil. Sadece uç rakamları söylerler geri kalanı yoktur aslında öyle değil. Hani tabii Allah'a şükür gene... İyidir. en azından iş alıp şey yapıyoruz. Bazılar atanamıyor böyle. Biz direkt atanıyoruz. O yönden iyi ama bence hani az. Bu şeye kimse çalışmaz severek yani. Anladım. Yani kesinlikle ya çalışmaz. Çünkü o kadar zor ki, stresi o kadar zor. Hani her gün vicdan azabı yaşayabilirsin. Hem mesela eve gittiğinde rahat durmuyorsun. Bu hastaya bunu yaptıydım. Doğru mu yaptım? Her gün ertesi bir önceki günün şeyini düşünüyorsun. Hani rahat şey yapmıyorsun. Yani ertesi günün de rahat değil bir sonraki günün nöbetini düşünüyorsun mesela öyle oluyor. Ha, kafa rahat değil diyorsunuz anladım. Hem, hani de nöbet ortamında sislercisin. Bu, bu hastaya ne yapacağım? Çok acil vakalar geliyor gerçekten. Ağır hastalıklar var ve sürekli okumak zorundasın. Bilgiler o kadar çok ta tazeleniyor ki her gün yeni bir bilgi. ve Bilmezsen vicdan azabı yaparsın. Onun o acı vaka geldi. Aynı anda karar verip müdahale yapman gerekiyor. Çünkü eğer ki senin kararına bağlı her şey. Ölebilir de, kalabilir Tamam. Biz arada sebebiz Hani Allah'tır yapan da. Sonuçta sebep de olmak istemiyorsun. Yani kötü bir şeye de sebep de olmak istemiyorsun. <gülüyor> da açıklayalım ya. Priska ev dilinde acer demek. Ha, ben de onu soracaktım ya Priska. C ile yazmışsın ama İngilizce okunucu Priska mı Priscia mı? Ben öyle okuyorum, bilmiyorum nasıl okunuyor ama ben öyle okuyorum. Pris hangi bir hangi dildi? Elce. zamanlar e, lise zamanındaydı herhalde. şu yüzükten efendisi diye bir tane film vardı ya bilmiyorum Hı. hatırlayanlar vardır. Böyle bir buçukluklar diye bir Cüce e, gibi böyle sevimli, <gülüyor> böyle konuşkan bir şey yaratık vardı o filmlerde. Hı. Arkadaşlar bana oradan Hobbit derler. Onlara Hobbitler deniyordu, Hobbit dilinde. Ee, ben, ben de araştırdım o zamanlar Hobbit çıkmıştı. Priska olarak geçti. 12 kullanıyorum o zamandan beri. Arkadaşlarınız hani boyunuzun kısalığından ötürü mü size o ismi taktılar ya da o benzetmeyi yaptılar ilişkiyi kurdular? Hem ondan hem o şeyle karakteri de uyuyordu mesela o yaratıklarla tamam. Tip olarak çok hem tip olarak uyuyor hem karakter olarak da uyuyordu. Ondan da yaptılar benim de boyum arada bir 50. Onların, onların, onlarınki de bir buçukluk deniyordu onlara. Şey, <gülüyor> Gerçi tereciye tere satmak gibi bir durum olacak ama internette çok görüyoruz boy uzatan reklamlar işte şu ürünü alın boyunuz uzar falan Siz doktor olarak uzman olarak için içinde olarak onları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yoksa hani o isimden olmak istemiyorum o yüzden boyumu uzatmıyorum mı diyorsunuz? Yoksa neden ilgilenmiyorsunuz ya da yalan mı onlar? Nedir? Öyle bir şey yok ki yani insandan hmm. anlamı Boy uzatan mesela yürüyerek boy uzatan ürünler mi dersiniz? Yok işte <gülüyor> alarak mı uzatan boy ürünler var. Bir sürü çeşit çeşit reklamlarda geçiyor mu? Yok hani sadece büyüme çağını artlattıktan sonra şey yapamazsın ama büyüme çağına kadar e, boy kısa kalmaması için bazı şeylere ilaç verebilirsin yani o büyüm hormonu çocuklara bir, kemik yapısının gelişmesi için belli bir süre verilebilir ama büyük yaştan sonra etkilemiyor ama yani nakil yapıyormuş Japonya'da ya da Çin'de diye o öyle öyle bir şey de yok yani bir kemiğin üzerine kemiği nasıl nakleteceksin o o kemiği nakletsem siver dış tabakalarını nakletmek zorundasın çok zor bir iş yani yani gidip bir topuklu ayakkabı yalnızım <gülüyor> yok onda da düşerim o yüzden de böyle, böyle halden memnunum ya <gülüyor> ha yok zaten öyle bir sorunum yok diyorsunuz bunu böyle bir sorun olarak görmüyorum hani kesin de görmüyorum. Ne güzel de Priska diye bir ismim var diyorum. <gülüyor> Kesinlikle. Evet. Hem daha iyi olur. Küçük olunca de arada kaynıyorsun bütün. Kalabalık arasında hızlı hızlı hareket edebiliyorsun daha. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> kayıp gidiyorsun. Öyle benim güzel. çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> Peki ailenizin diğer bireyleri de bu, bu şekilde mi yoksa siz mi öylesiniz? Mesela anne babanızın boyu falan bağlıdır herhalde. Bağlıdır. Evde kısa benim. Yani babamın ikisi bir 65. Annem iki bir 60. Hmm. Kardeşim e, benim bir küçüğüm bir 70 boyunda. Biraz ben kısayım ama ne yapalım? <gülüyor> ha, olmuş sonra... <Gülüyor> hayır, hayır, canım. Zaten bu dünya biliyorsunuz 10 sene, 20 sene, 100 sene yaşadık ondan sonra ebedi aleme göçeceğiz. Sonuçta yani bize ne bahşedilmişse ne ihsan edilmişse şükretmek lazım. Zaten bize verildiği oranda verilen nimetler oranında hesaba çekilecek. Mesela zengin bir adam ile fakir bir adamın hesabı aynı olmayacak. Fakir nedir elindeki işte olanın hesabını verirken zenginde sahip olduğu onca şeyin hesabını verecek. Dolayısıyla sahip olunan nimetleri başkalarıyla kıyaslamak çok da iyi bir şey değil gibi. Kesinlikle ama tabii herkes de uzun olmak ister. Bu da bir gerçek. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle aldı söyleyeyim ben bunu yapalım. <gülüyor> hani olsa da fena olmaz yani. <gülüyor> tamam valla buna kısa olmak nasip etmiş ama... Hani olsa, uzun olsam da olabilirdi yani, kabul ederdim, onu da kabul ederdim. İnşallah öte alemde <gülüyor> biliyorsunuz cennette yani istekler karşılanabiliyor yani biliyorsun. Ya da zaten orada mesela insanların 33 yaşında olacağı falan gibi bilgiler var. iki arşın boyunda mı öyle bir şeyler var. Uğraşın, didinin bence gidin. Yani bu dünyada tamam belki kısa kaldınız ama öte alemde istebildiğiniz kadar uzun olabilirsiniz. O <gülüyor> bak o da şey olur, daha bak da e, enteresan düşünsen. Herkes aynı boyda, sen diyorsun ya burada Uzun olmak istiyorum. Yani. Ben burada onu, onu test edebilirim tabii. Şey aynalar, ko komik aynalar gibi. <gülüyor> yani. Ee, evet kıymetli dinleyenler var mı son sözleriniz e, Friska? Yok ya çok teşekkür ediyorum ben dinlediğiniz için. Ba yani başka. Ee, evet kıymetli dinleyenler yine yeniden. Bu arada Friska Konyalı değil mi? Evet Konyalıyım. Evet. Budur yani. Aa, evet kıymetli dinleyenler. <gülüyor> <gülüyor> bir <türlü> kapatamadık ya. Ne konuşkansınız ya? Şimdi, um... <gülüyor> <gülüyor> oh, güzel, <gülüyor> sesli um, Ne diyeceğim? Ve bir yüz yüze görüşmeler daha sona erdi. Kıymetli dinleyenler yine yeni yeniden bir başka üyeyle, stedan bir başka üyemizle birlikte olunca edek, esen kalınız, hoşçakalınız. Amerika'dan izlenimler, Mehmet Çoğal. Merhaba sevgili dinleyenler, Amerika'dan izlenimler programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde sizlere yine Avrupa kıtasından, bu kez İsviçre'den sesleniyoruz. Efendim, İsviçre malumunuz çikolatası, bankaları, çakısı, saatleri. Alp dağları ve hayali çizgi roman Haydi'si ile maşhur. Bu usurları da ülke tanıtımında oldukça etkin bir biçimde kullanmışlar. Örneğin biz havaalanına girdiğimizde havaalanındaki bir terminalden diğer termine taşıyan tramvayın içerisinde meleyen kuzu sesleri, işte mörleyen inek sesleri bunlar bir nevi Haydi'nin yaşadığı atmosferi size hissettirmeye çalışıyordu. Ülkenin zaten hemen her köşesi çikolata dükkanlarıyla dolu. Onun dışında hediyelik eşyan mağazaları zaten İsviçre'nin o meşhur çakısını işte saatlerini çok güzel bir şekilde zaten pazarlayabiliyor ve albinisi çok fazla. Efendim İsviçre'den kısaca söz etmek gerekirse İsviçre Avusturya, Fransa, Almanya ve İtalya ülkeler arasında kalmış küçük, sakin, düzenli ve refah seviyesi oldukça yüksek bir ülke. Küçük olmasına küçük fakat toplam 26 eyaletten müteşekkilir. E, bu eyaletlerin her birine de İsviçre'de kanton adı veriliyor. Aynı zamanda bir federasyon. E, esas adı Confederation Helvetica diye geçiyor. Artık bilmiyorum bu nasıl söyleniyor fakat kısaltmaları CH diye geçiyor. Uluslararası internet kısaltması da nokta CH şeklinde zaten. Bu eyaletlerin her bir aslında bir nevi Şehir büyüklüğünde her eyaletin belli bir merkezi var ve kendi işlerinde bir hükümet yönetiliyor. Bunun biraz da aslında tarihi bir boyutu var. Bu eyaletlerin her biri sanki böyle e, eski zamanlardaki bir derebeylik. Onlar bir araya gelip sanki bir ülke oluşturmuşlar gibi de denilebilir aslında. Efendim İsviçre Avrupa'nın hemen ortasında yer almasına rağmen Avrupa Birliği'ne üye değil. Bu yüzden e, Avrupa Birliği para birimi Euro burada kullanılmıyor. Fakat yoğunlukla çoğu yerlerde Euro kabul edilebiliyor. Kendi para birimlerinin ismi İsviçre Frank'ı. Euro'ya göre para değeri biraz daha düşük olsa da dolar karşısında değeri yüksek. Avrupa Birliği üyesi değil demiştik. Fakat aynı zamanda Schengen denen Avrupa ülkeleri arası vizesiz geçiş sistemine dahil. Dolayısıyla İsviçre'ye giriş yapan bir ziyaretçi rahatlıkla diğer ülkelere de geçiş yapabiliyor. Yine araç plakaları Avrupa Birliği standartlarında değil, plakaların ilk iki harfi e, aracın hangi eyalete ait olduğunu gösteriyor. İsviçre'de konuşulan dört resmi dil var. Bunlar Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romen dili. Bu Romen dili çok ilginç. E, bir nevi latinceye benzeyen yani kökleri latinceye kadar giden bir dil. Çok az insan tarafından konuşuluyor. Neredeyse unutulmaya yüz tutmuş bir dil. Fakat yoğunluk Almanca ve Fransızca'da. Hatta Almanca daha fazla konuşulan bir dil. Radyo ve televizyon yayınlarının çoğu Almanca ve Fransızca dilinde yayın yapıyor. Bunun dışında yine yol tabelaları da bu dillere göre ses alınmış. Örneğin Almanca konuşulan şehirlerde yol tabelaları sadece Almanca'da Fransızca konuşulan bir vilayete işte bir eyalete girdiğiniz zaman bu sefer e, yol tavaleleri Fransızca'ya dönüşüyor efendim sizlere İsviçre'de gezdiğimiz 3 şehirden söz etmek istiyorum sırasıyla ilk olarak Zürich İsviçre'nin en e, bilinen şehri Zürich yine e, İsviçre'nin geneline benzer bir şekilde sakin, düzenli ve temiz bir şehir toplu taşıma araçları gayet modern şehir merkezinde bir sessizlik ve düzen hakim şehrin hemen e, kenarında yakınında bir göl yer alıyor. Göl üzerinde vapur turları düzenlenmiş. Zürih Almanca konuşulan bir şehir e, fakat İngilizce bilenlerin sayısı hayli fazla. Örneğin biz bir bankaya gittiğimizde banka memuruyla para bozdurmak istediğimizde çok rahat bir şekilde İngilizce konuşup anlaşabilmiştik. Üniversiteler Almanca eğitim veriyor. Zürih Teknik Üniversitesi oldukça kaliteli bir üniversite. Avrupa'da oldukça saygın yeri olan bir üniversite. Zürih'e gittiğimizde üniversitelere götürmüşlerdi gezmek için. İlk başta şaşırmıştık. Yani müze yerine üniversiteye gitmek çok aslında bir şehre gittiğimizde yapılacak bir iş değil. Fakat üniversitelerin adeta bir müze gibi tarihi bir değeri olduğunu ve iç mimarisinin oldukça güzel bir şekilde dizayn edildiğini gördüğümüzde hak vermedik değil Efendim Zürich'in şehir merkezinin o, o normal e, düzenin, sessizliğinin yanında bir de doğal güzellikleri meşhur her taraf yemyeşil İsviçre'nin e, zaten dört ve ye yanı yemyeşil ve doğa harikalarıyla dolu. Eğer gidip görülebilecek tavsiye edilebilecek bir yer soruyorsanız Rainfall denen bir şelaleye gitmiştik Burası gerçekten e, adeta Niagara şelaleleri kadar güzel, etkileyici, yemyeşil, doğayla iç içe olabileceğiniz bir yer. İsviçre'deki ikinci durağımız Bern şehriydi. Bern şehri ülkenin başkenti. Burada da yine konuşulan dil Almanca. Yine Zürihe benzer şekilde düzenli ve sakin bir şehir Bern. Şehir merkezi eski bir dokuya sahip, tarihi bir dokuya sahip. Alışveriş merkezlerinin içinden geçtiğiniz koca bir cadde ile ve parlamento binasına doğru ilerliyorsunuz. Burası ülkenin başkenti olduğu için burada parlament binası mevcut. Ayrıca e, Einstein'ın da bir süre bu şehirde yaşadığını öğrenmiş oluyoruz. İsviçre'deki üçüncü durağımız Lozan şehri. Lozan şehrinin malum Türkiye için oldukça büyük bir önemi var. Neticede Lozan anlaşmasının yapıldığı bir şehir. Lozan ülkenin biraz güneyinde ve Fransızca konuşulan bir bölgede yer alıyor. Hemen kıyısında Ceneva Gölü yer alıyor ve bu gölün hemen karşısından Fransa topraklarını görmeniz mümkün. Şehrin nüfusu 127 bin civarında. Lozan biraz yamaca kurulduğu için bir nevi e, trafik problemleriyle, işte dar sokaklarıyla e, diğer kentlere nazaran biraz daha stresli bir şehir gibi geldi bize. Bunun dışında Lozan'ı önemli kılan e, bir başka unsur olimpiyat oyunlarının genel merkezinin yer aldığı bir kent. O gölün hemen kıyısında bu e, merkez aynı zamanda bir müzeye de sahip. Girip gidenlere olimpiyatlarla alakalı e, çok güzel bir deneyim yaşatabiliyor. Evet, İsviçre izlenimlerimiz bunlardan ibaret. Bir sonraki programda sizlerle görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. www.mbirgin.com Enlen Boylan 49 Eylül 2012 Bitti. Esen kalınız. Enlen ve Boylan Sunan Mustafa Birgin Eylül 2012